1642 numaralı konu, Hz. Peygamberin dua ederlerken ellerini kaldırmaları ve duadan sonra da yüzlerine sürmeleri, Hz. Peygamber dua ederlerken ellerini kaldırırlar, duadan sonra da bunları yüzlerine sürerlerdi, Hz. Peygamber dua için ellerini kaldırdıklarında onları, yüzlerine sürmeden indirmezlerdi, Hz. Ömer şöyle anlatıyor, Hz. Peygamberi Ahcaruz Zeyd de ellerinin iç kısmıyla dua ederlerken gördüm, Duayı bitirdikten sonra ellerini mübarek yüzlerine sürdüler.